se caste Kainat bugün 24 Eylül Pazartesi, yıl 2012, ay 9, gün 268, Hızır 142 1433 Hicri Zilkade 8, 1428 Rumi Eylül 11 İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nin kuruluşu 1882 1391 Hicri Şemsi Yılbaşı Sonbahar Faslı ve Güneş Terazi Burcunda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 Terazi burçların yedinci işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir. Terazi burcunda doğanlar, ilişkileri oldukları kişilerin hayatında kargaşa ve anlaşmazlık yaratmamak için daha çok küçük ve önemsiz sorunlarla ilgilenirler. Terazi bir kere ayarlandı mı dikkatli olmanız gerekir. Terazi burcunda doğanların başarılı olacakları meslekler, ressam, heykeltıraş, müzisyen, mimar ve hukukçudur. Yemek listesi gün 268. Ciğer, patates sote, sigara böreği, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi. takvimi. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete Başladı haftanın ilk Açık Gazetesi Ve sonbaharında ikinci gününe girmişken ya, Açık Gazetenin ilkini yapıyoruz Ömer Madra Can Tombil Ve Safa Söylerden oluşan ekiple Birliktesiniz Mert İşkeresinde Günaydın Evet bugün Gene Bir Bakalım e, tarihte neler olmuş olduğuna bakamadık ve arkasından şimdi günün bir toparlamasını yapmaya çalışalım günün toparlamasını yapmaya çalışalım aslında günün toparlamasını yapmaya çalışacağımız haberler de geçtiğimiz haftadan pek de farklı nitelikli değil eğer Türkiye genelinden bahsediyorsak yine gene Tunceli genelinde ve Güneydoğu genelinde pardon bazı çatışmalar var bu çatışmalar sonrasında ölen insanlar var ve cuma günü belki de bizim yayın saatimizden sonra olan balyoz davasının son duruşması gerçekleşti onunla alakalı haberler var ecek evet. olursak Türkiye'yi Türkiye'den e, hasıl dünyadaki olup bitenlere de bakacak olursak 22 Eylül bu Kaya gazı diye adlandırılan e, çatlatma yöntemiyle e, gazı çıkartmak için bütün dünya çapında fracking deniyor buna e, hidro e, hidrolik e, ...su gücü kullanılarak yapılan... ...ve bazı kimyasallarla... ...gaz... ...çıkartması endüstrinin... ...kirli sırrı olarak niteleniyor... ...fakat... ...başta Amerika Birleşik Devletleri... ...olmak üzere... ...ta 1859'dan bu yana... ...gelişmekte olan bu... ...petrol ve doğalgaz arama... ...çalışmalarının tarihinde... ...bir dönüm noktası olabiliyor... ...doğalgazı... ...dünyanın yüzünden çıkartmak için gaz endüstrisinin yaptığı bir şey giderek bütün yeraltı sularını kirletip, zehirleyip yeryüzünü mahvedeceği kaygıları da olduğu için pek çok ülkede kaya gazına karşı küresel eylem günü ilan edildi. Evet dün düzenlenen bu eylemlerde 140'ın üzerinde eylem gerçekleştirildi. Gerçekleştirmesi planlanıyordu. Ee, yeni yöntemin gezegenin geleceği için oluşturacağı e, tehditlerle ilgili farkındalık yaratılması ilk öncelikli amaçlardan bir tanesiydi. Çünkü çoğu insan bu durumun e, ne kadar önemli ve kritik bir anlama anlam taşıdığını e, farkında değil. Maalesef ki bu, Türkiye'de olmak üzere Evet hidrolik kırılma işlemi de deniyor. Ee, henüz Türkiye'de konuşulmaya başlanmadı bile ee, Yeşil Gazete'nin de bir haberinde belirtilmiş. Ee, açık gazetede bir süreden beri bunun üzerinde duruyoruz. Kaya gazı çıkarma, hidrolik kırılma meselesine dünyanın dört bir tarafında 140 yerde eylem gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bunların haberlerini size okumaya devam edeceğiz. Huffington Post'a filan da ayrıntılı bir ayrıntılı haberler çıkıyor. Öte yandan da çevreyle ilgili önemli şeylerden bir tanesi okyanus sıcaklıklarında, yüzey sıcaklıklarında Boston, yani New England denen Amerika'nın doğu kıyısındaki doğu yakası kıyısında Okyanus sıcaklıklarında şimdiye kadar görülmemiş en büyük sıcaklıklar da yaşandığı belirtiliyor. Yani iklim dengesinin tamamen alt üst olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Sıcak sular şimdiye kadar bütün kayıtlara geçmiş en erken, en yoğun ve en uzun süreli plankton patlamasını yaratmış yani her tarafı planktonlar sarmış durumda. Bunun deniz hayatı için en küçük hayvandan en büyük yani balinalara kadar en büyük deniz canlılarına kadar derin etkili sonuçları olacağı bildiriliyor. Bunu da belirtip geçelim şimdilik. Bir rekor daha kırılmış durumda. Özellikle de yeni iklim tamamen bilinmemiş Kevin Trangberth'in de söylediği gibi iklim bilimci hiç bilinmeyen sularda e, geziniyoruz diyor. Çünkü özellikle de mesela Brisbane, Brisbane Times'dan Avustralya'dan gelen bir haberde de artık kuzey kutuptaki kutbundaki buzlar eridikçe şimdi dikkatler tipping point diye adlandırılan devrilme noktalarına aşılan eşiklere geçmiş durumda. Yani bir kere geçildiği zaman bir daha geri döndürülemiyor ve başka alanlarda da derinlemesine temel değişiklikler yaratacak bir tetik olarak nitelendiriliyor ve Avustralya'nın İklim Komisyonu'ndan Will Steffen öyle bir tetik ki bu hem bölgesel seviyede daha büyük sıcaklıklara yol açacak hem de diğer sistemler kanalıyla ...başka yerlerde etkileri bulunacak demişler ve bilinen şimdiye kadar yaklaşık 14 devrilme unsuru var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın da en önemli bilimsel kuruluşlarından biri olan... ...Ulusal Bilimler Akademisi'nin açıklamalarına göre ve şimdi artık buzlarda yani Kuzey Kutbu buzlarında devrilme noktasını geçtiğimizden oldukça kesin bir şekilde emin olduğumu söyleyebilirim demiş Will Stephen aynı zamanda bunun tabi metan gazının çıkmasına ve küresel ısınmayı korkunç boyutlara çıkartmasından da korkuluyor bundan bahsedebiliriz en berbat durumlardan bir tanesi de yani şimdiye kadar gelen bütün haberlerde ormanların kesilip yakılması sera gaz emisyonlarının yükselmesi yükselen sıcaklıklar deniz seviyeleri ve aşırı sıcaklık aşırı pardon hava olayları hepsi bir yerde devreye girmiş durumda yani küresel ısınma yeni bir hayatımızın gerçekliği olarak iklim değişikliği Şimdi burada, şimdi ve burada olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla ilgili de dünya çapında özellikle bir numaralı düşman olduğu artık apaçık ortada olan petrol ve enerji şirketlerine karşı, petrol şirketlerine karşı bir yatırım yapmaktan alıkoyacak bütün Amerika çapında çevreci örgütler, başta Bill McKibben, olmak üzere 350 nokta oradan. Bu sonbaharda büyük bir harekat başlatma kararı aldılar. Bakalım izleyeceğiz. Bir yandan da Greenpeace tabi, Greenpeace gibi kuruluşlar da Kuzey Kutbu'nda Shell'in mesela yeni petrol aramasına engel olmaya çalışıyorlar ve Shell durdurdu çalışmalarını. Bir haftadan sonra tamamen durdurmuş vaziyeti gelecek yıla kaldı. Evet Şelin durdurmasının belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi de ateşle oynamasıydı. Özellikle henüz daha erimesini beklediği e, buz kütleleri erimeden kendi gemilerinin üzerine doğru gelmeye başladığı zaman bu süreçten vazgeçmişti. Vazgeçmek zorunda kalmıştı. Tabii Greenpeace eylemi de bunun en büyük e, tetikleyicilerinden biri oldu. Ama galiba bahsettiğiniz eylem sadece e, tek bir olay üzerine yapılmayacak bu gibi ...enerji politikalarına karşı durulacak... ...bir eylemler silsilesinden bahsediyoruz galiba. Evet, evet. Yani bu sonbaharda... ...dünya çapında bir... E, ...yani küresel iklim değişikliğinin... ...artık bu özellikle son... ...göstergelerinden sonra tartışılacak... ...hiçbir tarafı kalmadı. Gerçi medyada... ...katiyen haber olmuyor... E, ...ana akım medyada ama... Halkın giderek yüksek oranda kitlelerin farkında oldukları ve buna çocuklarını ve çocukların çocuklarını yaşatabilmek için ciddi bir mücadeleye girdikleri de ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle iklimle ilgili yayınları medyasında giderek sayısı da düşerek ortaya çıkıyor. Ama birçok blog var, birçok internet sitesi var bizim de. Temasta haberleşme halinde olduğumuz. Onlar üzerinden takip etmeye çalışıyoruz. Onun dışındaki önemli haberlerden bir tanesi de büyük bir kitle hareketi sonunda Kanada'da Akçağaç, Baharı diye adlandırılan bir yıla yakın bir ayaklanması oldu öğrencilerin Kanada'da. Kanada'nın özellikle Frankofon kesiminde, Quebec'te ee, öğrenci hareketleri ve nihayet sonuca varmış oldular ee, yeni başbakan Polin Maroua. Hükümetin, e, öğrencilerin, e, yani hükümette e, üniversitelere yapılacağı ve e, şeyi, harç artırımını geri alacağını söyledi. Aynı zamanda da öğrencilerin ayaklanmasıyla, bütün halka da yayılmasından sonra, 78 sayılı kanun, yani üniversite kampuslarına, sokaklara... E, Devlet binalarına filan bilmem kaç metreye kadar 50 metreden fazla yaklaşılamayacağı her türlü gösterinin de 8 saat önceden bütün güzergahıyla yürüyüşün filan belirtilmesi gerektiren polis devleti ted tedbirlerini içeren bir kanunun da iptal edileceğini söylemiş yeni başbakan. iptal edildiğini söylemiş yani total bir zafer tam bir zafer kazanıldığını söyleyebiliriz. Bu kitle hareketinin bu da medyada fazla yer almadı. Amerikan ve Türkiye'deki ana akım radyo, televizyon ve gazetelerinde pek dergilerinde rastlanmadı. Önemli bir şey yani Quebec tarihinde yeni bir sayfa yazdık birlikte demiş Martin Dejar'dan yani şeyin Kebek Üniversitesi Öğrencileri Federasyonu'nun başkan bir genç kız ve 125 bin şey var üyesi var. Çatışma yerine işbirliğinin yeni bir çağına girmiş bulunuyoruz demişler birlikte. Büyük bir zafer yazdık adına hatırlanacağı gibi kasrol diyorlardı. Yani çanak çömlek çalarak tabak çanak çalarak bütün sokakları, caddeleri, bulvarları doldurmuşlar ve olağanüstü gösterilere yol açmışlardı. Hatta seslerinden de size bir kolaj sunma fırsatı da olmuştuk birkaç ay önce bulmuştuk. Polis müdahalesi var mıydı orada? Yani yoktu. Yoktu. Ha, buradaki en son olan öğrenci olaylarını aynı sebeplerden ötürü olan öğrenci olaylarını hatırladığınız zaman bir ee, benzerlik kurabilmeniz mümkün değil galiba. Çünkü burada bu harçlar, o üniversitelerin açılmasına yakın bir tarihte harçların kaldırılacağı açıklandıktan sonra ikinci öğretimde, ikinci öğretimde öğrenilerini sürdüren öğrenciler de bunu talep etmişlerdi. Ardından bir protesto yürüyüşü gerçekleştiren 15 öğrenciye de polis uyarılmasına rağmen dayalmayınca polisin müdahalesi olmuş öyle yazıyordu. İşte tabi burada yani burada yok çok uzun var. bir analiz yapacak halimiz yok ama... Tabii çok daha kalabalık olduğunu söylemeliyiz. Yani tam bir kitle hareketiydi. Yani Quebec seti, Quebec şehri ve eyalet, Kanada'nın kendisi de zaten seyrek nüfuslu bir yer. Buna rağmen Quebec şehrinin neredeyse yarısını sokağa dökecek büyüklükte bir kitle hareketi olunca o zaman polisin müdahalesi de... Daha zorlaşıyor evet, tabi haline. Evet Türkiye'deki mesela o da aslında bir kitle hareketi. Yani düşündüğünüz zaman protesto yapan 15 öğrenciyi yaklaşık 200 çevik kuvvet polisinin müdahale etmesi bir kitleyi ortaya çıkarıyor galiba. 215 kişilik bir kitleyi. Basın ordusu hariç buna tabii ki. Evet ama küçük bir kitle. <gülüyor> yani şey yani 125 bin kişiyi temsil eden bir federasyon olunca işin içinde ...daha büyük olabiliyor ve sonuçları da daha etkili olabiliyor. Bence bu başkaldır hareketlerinin en başarılarından biri oldu. Hiç küçümsenecek bir tarafı da yok. Kanadalı yazar, aktivist yakından takip ettiğimiz Naomi Klein da... ...şöyle bir tweet atmış. Radikal hareketlerin bu kadar amansızca dalga geçilmesi, onlarla alay edilmesinin sebebi de bu işte. Çünkü kazanabiliyorlar. Şu anda artık resmen gerçekleşti diyor. Kebek öğrenci harçları, e, harçlarındaki zam tarihe karıştı diyor. Gabriel Nadeau da klas e, diye kısaltması klas olan ...Koalisyonlar de l'Association... ...Purin Solidarité Sendikal Etudiant... ...diye bir e, kuruluş var... ...onun başkanı... ...yani öğrenci seferberliğinin... ...en... E, ...doru açık... ...çıkartan büyük örgütlerden... ...biriydi Klas'ın... ...onun da e, sözcüsü... ...Nado Dubois... E, ...şey demiş... E, ...grevci öğrencilere... ...bravo... Bu iş oldu demiş ve ilk daha yeni seçilen Başbakan Merva ilk kabine toplantısında daha başında seçim kampanyasında verdiği vaatleri yerine getirmiş ve eski başka Başbakan Jean Charest'in e, bütün şey, kanunlarını iptal ettiğini söylemiş yani 78 numaralı kanunu İptal etmiş, çok önemli bir moment yakalandı, kasrol hareketi, bunun daha sonra da belki şeylerini çalma imkanımız olabilir, ileriki günlerde önemli bir başarı çünkü o, evet, evet. çanak çömlek patladı vaziyetini. İsterseniz çevre ve öğrenci olaylarından ufak bir örnek var Türkiye'den tam yeri ve müsa müsait. Ee, son bir şey daha söyleyeyim mi? Devam edelim. E, Montreal'de de e, Quebec'in e, üç büyük öğrenci gruplarından biri şimdi de üniversitelerin tamamen parasız olması için bir harekette başlamışlar. Bu da yeni. Bazı okur mektuplarından işte, boş işaretli son finan diye tepkiler gördünüz mü işte? Kol, elinizi verirseniz kolunuzu kaptırırsınız gibilerden tepkiler de geliyor ama bu işte belli olmaz. Çünkü kas adlı kebek öğrenci hareketinin harekete devam edecekleri belirtiliyor. Evet, e, Türkiye'deki örnek ise biliyorsunuz Türkiye'de hidroelektrik santrallere son hızıyla devam ediyor. Hem çalışmaları hem de gerçekleştirdikleri e, durum. E, geçtiğimiz an aylarda e, Trabzon'un Solaklı, Derebaşı'na e, Derebaşı ilçesinde yapılacak olan HES e, projesinden bahset, bahsedebilme fırsatı bulabilmiştik. Ve bu projeyi de hatırlarsanız Şekerbank ve Okan Üniversitesi ortaklığıyla yapılan evet. proje olduğunun da altını çizmiştik. E, bu sefer de öğrenciler ve sivil toplumun yaptığı bir eylem var. Bu eylemin doğrudan hedefi ise Şekerbank'ın e, ekoloji temalı Olarak gerçekleştirdiği sergi e, şu şekilde geçiyor. Biyanet üzerinde haber. Bu Perşembe günü gerçekleşen eylemde eylemdi. Biz Cuma günü verebilme fırsatı bulamamıştık. Şu anda yeri ve güzel olabilir diye düşünüyorum. Eyleme e, Karadeniz İsyandadır platformu sanatçılar... HES'lere karşı gençlik kampı öğrencileri, üniversite öğrencileri bunların içinde Mimar Sinan, Marmara, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Okan, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden öğrenciler var destek vermiş. Eylem için hazırlanan üzerinde Şekerbank HES çalışmalarına devam ediyor ve Şekerbank'ın son sergisinin adı olan içten bakış yazılı 2 metre çapındaki HES borusu bankanın giriş kapısının önüne taşınmış performans sergide yer alan içten bakış videosunun HES borusunun içinden seyredilmesi üzerine, üzerine kurulmuştu. Bu şekilde yapılan bir eylem var. Ee, altın Eylem sırasında HES borusunun içine Karaçam, Kökner kök halkına yapılan saldırılar ve doğanın katledişini anlatan fotoğraflarda yapıştırılmış. Son olarak da Altında 200'den fazla sanatçının imzası bulunan Şekerbank'ın ekoloji temalı sergi serisini eleştiren açıklama, kamusal sanat laboratuvarının açıklaması ve 8 üniversitenin öğrencilerinin açıklaması basında okunmuş. Ayrıca Karadeniz İsyandadır platformu ve HES'e karşı gençlik kamp üyeleri de birer konuşma gerçekleştirmişler. Kamusal sanat laboratuvarı Şekerbank'a armağan ettiği HES borusunu banka girişinin kapısına bırakarak da eyleme son vermiş. Evet. Pardon Kanada'da da umarım e, bu sefer e, hedeflenen eylemde üniversite olur da e, öğrencilerden para almayı bırakıp da bu tip yatırımlar yapmaz o, biliyorsunuz orada da kumul petrolleri gibi başka bir bela var e, üniversitelerin bunlarla adınlanılması bir başka e, felaketin bir başka felaket üzerine getirmesi gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Evet. Yani bu iklimle ilgili mesele de tabii çok o, gerek o Tarsand denilen işte zift petrolleri, kum petrolleri, e, gerekse bu fracking denen işte hidrolik kırılma yöntemiyle elde edilmeye çalışılan gaz dünya çapında büyük bir e, şey meydana getirmeye başladı. Tepki. Yani e, aslında gayet kritik bir uzatmaları oynama durumu var. Yani son e, Ay içinde, yani son bir aydır, dört haftadır aldığımız bütün haberler iklimle ilgili bu işin çok çok çok kritik bir noktaya ulaşmakta olduğunu gösteriyor. Yani önümüze gelen bütün bu işten, bu işte meşgul olan Amerikalı, İngiliz, Alman, Fransız, Avustralyalı bütün bilim insanları ve aktivistler, sivil toplum kuruluşları da çevreyle ilgili büyük bir kaygı duymaktalar. Evet. Kuzey Buz Denizi'nde örneğin 30 yıl olarak görülen bu erime durumu 3 yıla indirilmiş durumda. Evet. Yani onlarla ilgili ne kadar konuşulsa azdır ve bu son biraz önce sözünü ettiğimiz şeyde kırılma noktaları, devrilme noktalarının aşılması halinde elimizde bir bildiğimize benzer bir gezegenin kazın kalmayacağı konusunda Ab açık ortada. İlginç bir şekilde bu devrilme noktalarıyla ilgili konuşmaları şey yapınca Ümit Şahin'le birlikte e, yayınladığımız Küresel Isınma ve İklim Krizi Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz adlı kitapta Agora kitaplığından çıkan e, e, kitaba e, dönüş yaptım. 2007-5 yıl önceki bir şeyde. Onun bir olduğu gibi bir bölümü on birinci bölümü on iki bölümden oluşuyor kitap on birinci bölümü dünyanın aşil topukları diye kırılma noktalarını anlatıyordu orada bizim verdiğimiz sayı on üçtü şimdi on bir yeni kırılma noktasından daha bahsediliyor herhalde yani bunların birbiriyle son derece yakın bağlantılı olduğu ve yani 13. eşik noktası gibi bir uğursuzlukta bir sirk metaforu kullanılıyordu orada yani şöyle bir şey doğada verimlilik prensibiyle çalışıyor tabi doğa daima verimli etkin ve tam randımanlı olma yönünde evriliyor. Ve Julia Witty diye bir e, gazetecinin araştırmasında şöyleydi. Sopaların ucunda tabak çeviren akrobat gibi doğada bilumum akıntıları, akımları, yerleri, rüzgarları, dalgaları, albedoları, yansıtma etkilerini, buzları, tozları filan minimum efor noktasında dengeliyor. Gerektiğinde acımasız bir ustalık ve beceriyle onları yeniden düzenliği veriyor. Bu denge değiştiğinde, sopaların ucundaki bütün tabaklar da bu metafor icabı. Ya hep birlikte dönüyorlar, ya da hep birlikte düşüyorlar. Bir tane, yani bazıları düşüp diğerleri devam etmiyor. Yani 200 yıldan kısa bir süre içinde bütün dönen tabakları doğanın elinden söküp aldık. Akrobat taytlarımızı üzerimize geçirdik, eşofmanlarımızı ve kendi sarsak sirkimizin açılışını yaptık. ise olanca kayıtsızlığı ve olağanüstü gücüyle bizi ya ödüllendirmek ya cezalandırmak üzere öylece sessiz, sakin bekliyor diye yazmışım o tarihte. Ödül mü gelecek dersin ceza mı? Can. Ceza muhtemelen. Evet öyle gibi görünüyor maalesef. Daha daha sıkı çalışmamız ve sopaları <gülüyor> düşürmemek için tabakları uğraşmamız gerektiği ortaya çıkıyor galiba. Ama bu yaz içerisinde sizin de bahsettiğiniz gibi çok fazla haber geldi bu konuyla alakalı. En önemlilerinden bir tanesi de bütün bu olayların, iklimle, iklim değişikliği ile alakalı olan olayların genel yapısının çerçevesinde sebebinin insan olduğunun kaynaklı, insanoğlu olduğunun kaynaklı olduğunun da e, raporu da kızı. geldi. Evet. Ya da insan kızı <gülüyor> kaynaklı olduğunun raporu da, bilimsel raporu da yayınlandı ve bunu da dile getirme şansı bulabildik. Evet aynen öyle ve devam etmeye, devam edeceğiz bu işi büyük bir kitle hareketi olarak bütün dünyadaki e, bütünleşen, dünyadaki bütün diğer hareketlerle de bütünleşerek devam edeceğiz. Başka da şansımız yok tabakları düşürmemek için. Ee, şimdi ara vereceğiz ama aradan sonra işte Pakistan'da Cuma günkü gösterilerde en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini ki Cuma günü bu buradan çıkarken biz dünyanın çok tatsız şeylere gebe olduğunu da maalesef söylemek zorunda kalmıştık bu filmle ilgili protesto. 21 kişinin yer alanına Öldüğü onlarca kişinin yaralandığı Libya'da Militan gruplarla göstericiler arasında Çıkan çatışmalardan bahsedeceğiz Yunanistan'da ve Amerika'da, Londra'da Türkiye'deki Gösterilerden bahsedeceğiz İsrail'in olası Bir saldırısının Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabileceği Yolundaki korkmuş bir açıklamadan Bahsedeceğiz İran'dan geliyor bu. Suriye'de 155'e çıkan ölü sayısından bahsedeceğiz. Somali'de bayağı iç savaş devam ettiğini söyleyeceğiz. Ve tabi balyoz davası sonuçlandı komutanlara pek çok komutana. Bir de zam haberi var. var. Sözünüzü kestim ama Hı. onu da söyleyeceğiz. Ee, bütçe hedefleri tutmadığından ötürü alkol, otomobil, akaryakıt ve konut gibi birçok ürünle vergilere zam geldiğine dair haberler var. Hı. Onları da söyleyebiliriz. suikast da haberleri de devam ediyor. Ee, saldırılar ve suikast haberleri PKK'dan onlardan da bahsedeceğiz. Açık Gazete Don't let the sun Catch you crying The night's the time For all your tears Your heart may be broken tonight But tomorrow in the morning light Don't let the sun Had you crying? The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. All the joy for every girl and boy. So don't let the sun catch a crying. We know the crying Stop your crying When the bed's in It may be hard To discover That you've been left For another But don't forget My love's again And it can always come again Oh, don't let the sun catch you crying Don't let the sun catch you crying, oh no Oh, oh, oh Herman Sermits'den dinlediğimiz Don't Let The Sun Catch You Crying adlı parçayla devam etti. Programımız Programımız açık gazete. Pardon. Jerry and the Pacemakers'dan da önemli bir hata yaptım. Hemen düzelteyim. Jerry Marsden 70. yaşında Liverpool diye adlandırılan Şakayolu Liverpool istilası diye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Beatles'la beraber Liverpool'dan doğan çıkan grupların tekrar dönüp rock'n'roll'u bir kez daha icat ettiklerinin yani böyle önemli bir hareketin parçası olan gruplardan biri Jerry and the Pacemakers ve onun kurucularından Jay Marsden adını da veren 1942'de bugün doğmuştu Liverpool'da 70 yaşında kendisi aynı zamanda da televizyon da da yayınlar yapan birisi onu da bir bu şekilde 70. yaş gününde iyi yıllar demiş olduk evet devam ediyoruz şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Pakistan'da çok Endişeyle vermiş olduğumuz Buradan çıkarken Cuma günü Can Tombil ile birlikte Şeyler maalesef gerçekleşti Binlerce kişi Bütün Pakistan'da şehirleri Şehirlerde Yayılarak Anti İslam İslam karşıtı videonun Bir haftadan beri Büyük bir uluslararası Gazabada yol açması devamını getirdiler, protesto ediyorlar ve Pakistan hükümeti de zaten bir ulusal tatil ilan etmişti. Evet, aynı günü de Peygamber'e sevgi günü ilan etmişti. Hükümetin bu konuda çalışmalar olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de özel televizyon kanallarına bu olaylarla, Amerika yani bu film ile gösterime giren filmle, daha doğrusu ve sadece tanıtımı konulan filmle. ABD hükümetinin ve devletinin bir alakası yoktur minvalinde e, videolar koymuştu. E, bunlar da pek fazla işe yaramamışa benziyor ve cuma günü e, çıkan olaylar sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Fakat hükümet içerisinde de tek bir duruş e, görülmüyor. Örneğin Pakistan Demiryolları Bakanı Gulam Ahmet bir e, çağrısıyla protestolar ayrı bir boyut kazanmış durumda. Bilur e, filmi yapan kişileri öldürene 100 bin dolar vereceğini açıklamış. Pakistan Başbakanlığı, Başbakanlık'ta ise bu açıklama kınanmış. Yani bu haber üzerinden de belki okunabileceği üzere e, Pakistan hükümetinde de sadece tek bir söylem üzerinde e, mutabakata varılmış değil bu film konusunda da. Diğer politikalar konusunda da sanırım böyledir. Evet düşük yoğunluklu bir dünya savaşına doğru e, gidiyoruz. Ağustosunda baş yazısında belirttiği gibi giderek yaygınlaşan bir her tarafta bu var bir zamanlar medeniyetler çatışması falan diye de, demişlerdi ama onun ya, bunun sebeplerini 11 Eylül'den bu yana e, geliştirilen korkunç bir ezme, istila etme olayının sonuçları da bu şekilde işte Hazreti Muhammed karikatürlerine, mesela Fransız dergisi Charlie Hebdo'da da Hazreti Muhammed karikatürleri tekrar yayınlandı. İslam düşmanı filmde ve kendisini koruma altına almalarını istemişti. Çünkü ödül, ödül de kondu değil mi senin de söylediğin gibi başına? Ağır bir durumdan bahsediyoruz. Evet ama belki de bu medeniyetler savaşının da artık bir yavaş yavaş modasının geçmeye başladığından da bahsedebiliriz. İki zaman öyle bir şey yoktu zaten. Ama mi? öyle demeyin <gülüyor> mesela e, New York metrosuna yakında yayına girecek olan bir afişte şu şekilde yazacakmış. Uygar insanla yani medeni insanla vahşi insan arasındaki savaşta medeni insanları destekleyin İsrail'i destekleyin, cihatı yenin adlı bir afiş sokulacakmış metroda yani galiba halen e, bunun peşinde olan bu görüşün peşinde olan insanlar da var var tabi şüphesiz ee, İsrail'i destekle cihadı yen ilanları öyle mi? Evet, medeni medeni İsrail destekle barbar cihadı yen olarak geçiyor ee, galiba vermek istediğim mesajda ee, ama e, tekrardan bu e, filmin protesto gösterilerine dönecek olursak Yunanistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Pa pardon, Pakistan'da 21 mi son elimizdeki rakam? Evet, Ajans France Presse'den gelen habere göre 21 kişiydi. Ama evet. e, dünyanın başka ülkelerinde de e, bakan protestörü oldu. Hangi bakan? Pakistan'daki... E... Demiryolları Bakanı. Evet. E, filmi e, yönetmenini kafasına ödül koymuştu. Evet, çok... Şimdi şey de Başkan Barack Obama ile dıştır bakın Hillary Clinton'ın da yer aldığı reklam filmleri yapılıyor. Hı hı. Halkın Amerikan algısını daha iyi yönetmek amacıyla hazırlanan reklam filmlerine de destek sağlanmış Amerikan yönetimi tarafından, Beyaz Ev tarafından. Hillary Clinton'da yer alıyor. Toplam 70 bin dolar ödendiğini de duyurmuşlar. Baş Bakanlık sözcüsü Victoria Nuland en geniş kitleye ulaşmayı hedefliyoruz diye her şey bir reklam benim reklam konusunda bu tarz siyasi konularda yapılan hazırlanan reklamlar olunca aklıma daima şey geliyor Ağustos'tan sonra işgale Eylül ayında ne işgale karar veriyorlardı Amerika Birleşik Devletleri'nde Irak. Iraktan bahsediyorsunuz? Afganistan'dan bahsediyorsunuz? A Afganistan'da niye bekleniyor D dendiği zaman Bush'un sözcüsü şey demişti hatırlıyorum. O İd reklamcılık prensipleri açısından Ağustos ayında satışlar düşük olur. O yüzden Neokon'ların satışını da Ağustos'tan sonra yapmışlardır. Beyaz Saray, Beyaz Ev aslında demek lazım. Reklam verdiği 7 televizyon kanalı toplam 90 milyon izleyiciye hitap ediyormuş yaklaşık. Ya, Ama... Muhtemelen şurada da şöyle ufak bir bağlantı kurulabilir tekrardan Afganistan'da. Ee, Pakistan'a çıkan bu olayların aksine Afganistan'da çok fazla olaylar çıkmamıştı. Çünkü bu olayların çıkmasını büyük devletler YouTube gibi ...Facebook gibi sosyal paylaşım, video paylaşım sitelerini buluyorlar. Hatta son gelen bir haber de size ileteyim. Rusya YouTube'a erişimi engellemiş bu film yüzünden. Öyle mi? Evet, engellemiş o haber de mi? geldi. Afganistan'da da Pakistan gazetelerinin ülke içerisinde girişi yasaklanmış... Belki de sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Tam olarak emin değilim. Bunu öğrenebilme fırsatı bulamadı. Ama, evet, ama bir de Pakistan Başbakanı yalnız Raja Pervez Eşref'in de başka bir açısı var. Ortaya koyduğu başka bir açı var. Holocaust'u yani Yahudi soykırımını inkar etmek suçsa o halde İslam'ın en kutsal kişiliğine hiddetli hakaret edilmesinin en azından e, suç kapsamına alınması talebi de adil ve meşru değil mi diye de sormuş. Bu arada Pakistan'da da yeni bir İHA saldırısı insansız hava aracı saldırısında 3 ölü olduğunu da belirtelim. Bu da sabahtan, sabah gazetesinden bir haber. 2008'den beri devam ediyor. 4 yıldan beri giderek artan sayıda Havada drone denen ya da insansız hava aracı diye adlandırılan bu şeylerden atılan araçlardan atılan roketlerle insanlar tabi ki gene ölenlerin Taliban militanları olduğu belirtilmiş Kuzey Veziristan'da Datahel kasabası yakınlarında. Evet film konusuna tekrardan geri dönecek olursak belki de bu ıı, protesto gösterilerinin en şiddetli yaşandığı ülke Libya'da farklı <gülüyor> bir boyut kazanmaya başladı evet. bu çatışmalar. Libya'da militan gruplarla göstericiler arasında <gülüyor> çıkan çatışmalar sonucunda <gülüyor> en az 4 kişinin öldüğü söylenmekte. Yani çıkan çatışmayı da protestocular ve ee, şu andaki geçici hükümete bağlı askerlerle silahlarını bırakmayan e, militanlar arasında çıktığı söylenmekte. Evet, yani Bin çıkmış olaylar, ABD'de hazırlanan videoyu protestodan kalabalıklar aralarında büyük elçininde bulunduğu 4 Amerika Birleşik Devletleri elçilik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan eylemleri eylemleri yapmakla suçlanıyor bu grup içerisindeki olan kişiler. Ee, burada 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığından da bahsetmiştik. Ve e, burada da devam ediyor. Libya'da da çatışmalar ilginç bir hal almaya başlayacak evet, sanırım. Ensar El Elşehriye grubunun Bingazi dışındaki merkezi kalabalık bir grup protestocu tarafından basılmış. Bu da BBC Türkçe'nin haberiydi. Bu da bir farklı yönü olayın kalabalık e, binayı ateşe vermeye çalışmış. Cephanede yağmalanmış. Yani cephane yağmalandıktan sonra bu protesto gösterisinin ne şekilde okumak lazım? Nasıl bir anlamı olur? O da ayrı bir haberin konusu galiba. Evet yani başta Amerika olmak üzere işte Batılılar tabi bu tip şeyinde Guardian'dan da Coburn'ün Tejbeli Ortadoğu muhabiri Coleburn'ün de yazdığı gibi bu tip kişileri silahlandırmışlardı. Evet yani bu cephane yağmalanması belki de sembolik olarak bir önem taşıyor Libya'daki durumda. Kaddafi'nin cephaneleri yağmalandı, söylendiği üzere ya da iddia edildiği üzere İslamcı militanlara geçti. Şimdi İslamcı militanların cephaneliği yağmalanıyor, başka insanların eline geçiyor bu süreç galiba bu şekilde devam ediyor Libya içerisinde. Gaddafi'ye karşı yapılan gösterilerden evet, başlangıç en anlıyordu. tuhaf taraflarından biri de mesela Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisinin de öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıda kullanılan silahları da Allah bilir gene Amerika Birleşik Devletleri'nden almışlardı. Evet. Evet. Yunanistan'da da çatışmalar olmuş. 6 kişi gözaltında. Yaralanma yok ama. Amerika Birleşik Devletleri Beyaz evin önünde ve Londra'da da bazı protesto gösterileri oldu. Burada da tutuklanma yok. Ama Türkiye'de de pek fazla gazetelerde göremediğimiz ama ahram.org sitesinde görebildiğimiz Mısır Kaynaklı gazetenin internet sitesinde AFP haberi var. Burada da yüzlerce kişinin ee, Allahu Ekber diyerek e, bu o, olayı e, yani filmi ve e, Fransa e, Fransız e, dergisinde çıkan karikatürü protesto ettiğinden bahsediliyor. Bazı evet. fotoğraflar da var haberin içerisinde. E, fotoğraflarda da mesela kahrolsun İsrail diye İsrail bayrağının üzerine bir çarpı çizilmiş bir pankart. Evet Amerika'ya ölüm Fransa'ya ölüm diye atılan sloganlar. Muhammed'e S.A.V. Can feda diye de şeyler var. Pankartlar var. Şey de söyledik. İsrail'i destekle adı yen ilanlarını da söyledik. Ama Geçiyoruz. İran'ın İsrail bu gidişle 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilir demecini söylemedik galiba. Evet, bu da çok son derece ciddi alınması gereken bir şey aslında tabi. ciddi alınması gereken bir durum da İran'da generallerin böyle bir tutumu yok mu sizce? Sürekli dünyanın sonu gelecek e, hepimiz öleceğiz ya da sınır komşumuz dikkatli olsun ülkesi yıkılabilir diye sürekli bir katastrofik bir e, imaj çizdikleri bir, sürekli bir çizgi böyle bir, bir yaptık, şeyleri böyle bir durum var ama e, İran'da dünyada en çok ambargo altında olan ülkelerinden biri belki de birincisi dünya. Ama yani İran'ın generalleri çok kötümser. Yani bana kalırsa e, bu son söyledikleri de bunların bir başka emaresi olarak okunabilir tabii. Evet gene de bence ciddi alınmasında fayda var. Amiral Amir Ali Hacizade İran'ın İslami Devrim Muhafızlarının hava dümenin komutanıymış. İsrail'in İran'a yapacağı bir saldırı 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilir diyor Xinhua'dan. Çin haber ajansından gelen bir haber bu da. <gülüyor> ee, aynı zamanda bu savaşa girilmesi halinde bölge üzerinde bulunan bütün Amerika Birleşik Devletleri üslerinin meşru hedef haline dönüşeceğini söylemiş bu yüzden belki bir dünya savaşı çıkabileceğinden bahsediyor. Evet. Çünkü Bahreyn, Katar, Afganistan tabii Türkiye'de de Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü var. Bölgede tarafsız ülke olmayacak. Bize göre burada da üsler Amerika Birleşik Devletleri toprağıyla eş değer olarak gördüğünü söylemiş. Yaptığı açıklamasında. Evet, orada da mayın temizleme faaliyetleri ve pek çok ülkenin ortak tatbikatı da var. Yani orada e, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret meselesi de önemli. Dolayısıyla yani çok son derece gergin bir durumdan bahsetmek mümkün olabilir. Neyse bu, bunu da tabii gündem. Şöyle biz değinip geçebiliyoruz ancak maalesef. Ama e, yani şeyi de hatırlamak lazım. İsrail çok az zaman kaldı atom bombası yapmak üzere ve bütün dünyayı yakacak diye konuşuyor. Özellikle bir, bir Netanyahu, ben, Benjamin Netanyahu Başbakan... Fakat 8 sene önce de böyle konuşuyorlar. Evet onların da bir bir aynı bir retoriği var. Hani İsrailli konuşuyor. generaller gibi onların da sürekli aynı tekrar eden bir retoriği var. Birbirleri üzerine sözel bir platformda sürekli bir e, çatışma hali söz konusu. Ve galiba e, uluslararası kamuoyunda da en korkulan şey bu sözel çatışmanın evet. fiziksel bir çatışma haline dönüşebileceği. Her iki tarafta aslında bunu söylüyor. Üçüncü kişiler de bunu söylüyor. İsrail, İran da bunu söylüyor. Bu kadar fazla çatışma sonunda fiziki bir hale dönebileceğinden korkuluyor. İsrail'i generalin de tehdit ettiği gibi bu sadece İsrail ve İran arasında da bir savaş olmayacakmış. Diğer ülkeler de bunların arasına katılacağından evet, bahsediliyor. Doğu, başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyayı tam anlamıyla gerçek bir... Yangın yerine getirebilir tabii. Ya, örneğin Pakistan'dan bahsedelim, çok kısa da olsa. Mesela Pakistan'da da Amerika Birleşik Devletleri üstüne yapılabilecek olan bir saldırı sonrasında neler, neler olabileceğini ya da Pakistan'ın bir taraf olacağını düşündüğünüz zaman, hükümet içerisinde bile birbirinden tamamen zıt ifadelerin gelebildiği Pakistan'da nükleer silahların elinde nükleer silahlar elinde bulunduran Pakistan'da nasıl bir savaşa katılım gerçekleşebileceği. Merak konusunu evet. açıkçası. Merakta yalnız ki Didi başkalarını da öldürebilir başka canlıları da tabii. <gülüyor> Şey, e, Suriye'den de çok ölümcül haberler gelmeye devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu Türkiye'deki komuta merkezini Suriye'de e, kurtarılmış olduğunu söylediği yerlere taşıdığını açıklamış. Evet, Türkiye kamuoyunda bu konuyla alakalı çok fazla e, tepki çekmişti. Özgür Suriye Ordusu olarak nitelendirilen e, oluşumun internet sitesinde e, Merkez Hatay olarak söyleniyordu. E, dün ee, geç hafta sonu içerisinde Youtube'da yayınlanan bir videoda Özgür Suriye ordusunun komutanı Riyad El Asad'ın e, açıklaması görülüyor Bir numaralı Suriye'den Bir numaralı duyuru başlığı taşıyor bu açıklama Artık e, Özgür Suriye ordusu e, Komuta merkezinin Suriye'de e, Kurtarılmış bölgede olduğu Söyleniyor bu video içerisinde Evet. Ölü sayısı da 155'e yükseldi diye korkunç bir rakam veriliyor. Mogadishu'dan da gene 4 gazetecinin öldürüldüğü 2 gündür saldırılarda 4 gazetecinin öldürüldüğü haberi geldi. Maklaçi newspaper'dan bu haber. Nijerya'da da 2 intihar iki kişinin ölümüne yol açan ve 45 kişinin de yaralanmasına yol açan Kilise bombardımanları var ee, Tabii Türkiye'den önemli bir Haber bu Suikast haberleri gelmeye devam ediyor Tunceli'de iki karakoluyla falan saldırıda Bir askerin hayatını kaybetti 7 askerin yaralandı Çıkan çatışmada da 3 PKK'nın Öldürüldüğü haberi var Van'da da Hastanede görevli bir polis memurunun Suikastle hayatını Kaybetti ee, onun ardından başlatılan operasyonda biri cinayetin faili olmak üzere iki PKK'nın öldürüldüğü haberi var. İçişleri Bakanı Şahin'in de son terörist kalıncaya kadar mücadele sürecek dediği var. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'nın kaçırdığı iki öğretmenin de serbest bırakıldığı haber var. Evet bu suikast olaylarının derinlemesine bir bakış atan taraf gazetesinde konu gerilla değil kontrgerilla başlı üzerinden atılmış, sürmanşetiyle atılmış. PKK'nın son suikastleri Ciddem'in yargısız infazların hatırlatılılığından bahsediliyor. Örgütü Vanda hastane nöbetindeyken başından vurduğu polis, sizin bahsettiğiniz Tuncay Akyüz adlı polis hayatını kaybetti. Görüntülerde de vardı maalesef. Evet, iki yılda 12 suikast gerçekleştirildiğinden bahsediyor. PKK 2010 yazından beri kent ve ilçe merkezlerinde kontur gerilla taktiğiyle işlediği cinayetlerde kimi sivil giysili 6 asker kimi sivil giysili 6 asker Dört polis, bir başsavcı ve polis zannettiği bir mühendisi kurşunlayarak öldürdüğünden bahsediyor. Üç üç suikast diğer bir dikkat çekilen noktada. Bu suikastlardan üçü son günlerde gerçekleştirildi PKK 19 Eylül'de Tunceli Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'u 21 Eylül'de Yüksekova'da sivil isimli polis memuru İsmail Öztürkçü'yü öldürdü. 22 Eylül'de de Tuncay Akyüz'ü hastanede arkasından Vurarak öldürdüğünden bahsediliyor. Tekrardan belirtmek gerekirse 2 yılda gerçekleşilen 12 suikasttan bahsediliyor. Evet kent ve ilçe merkezlerinde kontrgerila taktiğiyle duncay Akyüz'ün cenazesi kaldırılırken henüz 2 yıllık evli olan 26 yaşındaki eşi Kübra Akyüz. Törene 3 aylık kızı Zeynep'le katılmış. Dik duracağım, güçlü olacağım diyor. Yürek paralı, iyice fotoğraflar var. Gerçekten anlatılan, 90'lardaki anlatılan o kontur gerile taktiklerine benzeyen saldırılar gerçekleşiyor. Ve hastane acil servis girişinde nöbet tutan bir polisten bahsediyoruz. Evet, bir de e, şey de söyleyelim... E, Otomobil, alkol, akaryakıt ve konutta da vergilerin arttığını ve zamların geldiğini de <gülüyor> verelim. Yıl sonunda 35 milyar Türk lirasının açık vereceği bütçenin bu miktarında hükümetin planından 14 milyar liralık bir sapma anlamına geldiği için dolaylı vergiyi artırmakta bulmuş hükümet. İlk zam paketini açıklamışlar. 8 ayda 8,5 milyar liraya ulaşan bütçe açığı zam getirdi. Maliye Bakanlığı bir süredir üzerinde çalıştığı harcamaların azaltılması ve gelirlerinin artırılmasına yönelik tedbir paketini de gece yarısı yürürlüğe sokmuş. Bu niye gece yarısı oluyor? Tepki olmasın diye mi? Herkes uykusu, rüyayla karıştırsın diye mi? Olur mu efendim? Bundan, bundan 4 gün önce... Bir 10 kuruşluk indirim olmuştu benzine. Ben araba kullanmasam da kullanmaktan haz etmesem de e, sevinmiştim açıkçası böyle bir indirim için. Fakat bu öğle saatlerinde söylendi gibi bir açıklamada yapabilmek mümkün olabilir. Yani daha doğrusu gazetelere internet sayfalarına öyle vakit yansıdı. Ama e, zam olduğu zaman galiba e, gece yarısı bu durum ortaya çıkıyor. E, i̇ndirim olduğu zaman da öğle vakti ortaya çıkıyor. Benzin, likit, doğalgaz, otomobil, tapu harcı ve içkiye zam yapılmış. Hatta taraf gazetesinde de dalga geçiliyordu. Hadi boğaza karşı iç kolaysa diye. <gülüyor> boğaza karşı alkollü içki, yudumlamak, rakı ve şarapta ÖTV zammıyla, zammı dolayısıyla epeyce zorlaştı deniyordu. Özel tüketim vergisi zammıyla yani. Ee, evet özellikle... Özel olarak şeyden bahsedecek olursak, be, akaryakıttan bahsedecek olursak 2012 yılının ilk zammının gerçekleştiği 10 Ocak'tan bu yana benzine 9 defa zam gelmiş, 9 defa da indirim gelmiş. Birbirlerini eşitliyorlar sayı olarak ama e, bu zamların oranının karşılaştırılması yapılmıyor haberin içerisinde. Milliyet gazetesi internet sitesi, Milliyet gazetesinin internet sitesinde. Evet, bu şeye karşı <gülüyor> Gece yarısı verilen kararların yanı sıra <gülüyor> bir de şey tipi kararlar var. Borsayı bekleyen mesela borsanın kapanmasından sonra bırakılmış olan balyoz davası kararı vardı. Birazdan onu da O kalmış. gerçekten öyle miydi? Yani öyle şeyler söylendi ama ben anlamadığım için hiç bu... bilmiyorum Şimdi... ben de ama böyle şeyler söyleniyor. Bana, Olabilir tabii bana ki. Bunu Ali Bilge'ye birazdan bağlanacağımız Ali Bilge'ye sorarız. Onun çok daha yakın ilgi alanına giriyor. Uzmanlık demeyeyim ama bu tip şeyler İktisat İşletme ve Finans Dergisi'ni de 22-25 yıldır çıkardığı için biliyordur. Darbeye teşebbüs suçundan balyoz davasında 21 aydır sürüyordu. 365 sanıklı davada 325 sana 13 ile 20 yıl arasında hapis cezası verildi. Sanık 12 general, 18 yıl ceza aldı. Tutuksuz, yani tahliye çıkmadı 250 sana ve tutuksuz olan 69 sanık hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Sanıklardan 36'sı beraat etti. Tutuksuz 6 sanık da tutuklandı duruşmaya gelen. Bir kararın okunmasını beklemeyen sanıklardan birisi tutuklanmadan kimliğini bırakır... Bırak. Kimini hatta kimliğini de bırakarak gitmiş çıkmış ee, sanık yakınlarıyla da güvenlik güçleri arasında e, itiş kakış yaşandı hatta gazetecilere e, pet şişe su şişesi fırlatıldığı gibi haberler var kararı onlar mı e, vermiş diye de insan sorabilir. Evet, e, konuyla alakalı bazı açıklamalar ve yorumlar da var sanırım. Son yarım saatimizi de bu konuda detaylı bir şekilde incelemeye ayırabiliriz. Evet önce Ali Bilge ile sonradan da biz de devam edebiliriz. Evet, evet konuşmaya. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Merhaba Herkesef Ali Bey günaydın. Merhaba. Merhabalar canım. Evet Bugün tabii kaçınılmaz olarak Biraz önce de sizin programı başlamadan önce Sözünü ediyorduk Balyoz diye adlandırılan Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin Belki de en önemli davalarından biri Sonuçlandı İlk Safa itibariyle ondan bahsedebiliriz. Kararının da borsanın kapanmasını bekleyip beklemediğini aramızda tartışıyorduk canla. Niye? Böyle bir zamanlama. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Yoksa tesadüf mü? Yok. Buna e, dikkat ediyorlar yani. Mahkeme e, hatırlarsınız da 27 Nisan bildirisi de kurmayın e, Sütlerine koyduklarında da buna dikkat etmeye başladılar. Hatırlayabildiğim kadarıyla e, işte Türkiye'de e, borsanın ikinci açılışı e, 1986 yıldır. E, ondan sonraki darbemiz e, 28 Şubat'tır. 28 Şubat'ta bu hususa e, pek dikkat edilmedi o dönemde ki 28 Şubat'tan hemen sonrasında 97'dir 28 Şubat. Hı hı. 98'de de Türkiye 1980'lerin 30'larından itibaren IMF'siz bir dönem yaşamıştı. 98'de IMF ile yakın izleme anlaşması yaptık. Sonra krize girdik. 2001, 2001 krizleri, Kasım ve Şubat krizleri. Bundan sonraki süreçte yani şey hem çalışır Silahlı hükümettir hem bu tür piyasayı etkileyebilecek içteki aktörleri ve dıştaki özellikle aktörleri de etkileyebilecek kararlar da Milli Güvenlik Kurulu kararları mesela eğer e, uzun sürüyorsa geci yarısı ya, e, borsanın kapınışından sonra açıklarınızı dikkatinizi çeker. Evet. Bu aslında e, yani e, o, piyasa güç oyuncularının güçlerinin aktörlerinin içte ve dıştaki tabii ki ondan sonra bir şekilde e, Türkistanlı <gülüyor> kuvvetleri ve yargı dünyasına 28 Şubat sonrası benim e, izleyebildiğim kadarıyla e, öğrettikleri bir şeydir. Bu tür kararlarda e, borsanın kapanışını e, bu tür kurumlar e, dikkat ediyorlar olabildiğince. Ama 28 Şubat'tan sonra başladığını söylediğim bu hassasiyetin, tabii bu hassasiyet içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, üst kademe mensuplarının e, e, ya da Türk Yargı Bürokrasisi'nin Borsada ne kadar oyuncu olup bunu bilmiyorum ama son dönemlerde darbecilerin ve generallerin özel hesaplarına girildiğinde hapsız sayılır servetlere rastlandığı <gülüyor> ve bunların darbecilerin özellikle Semih Sancan'dan bu yana Türk finans sektörüyle ve Türk özel sektörünün Tepe noktalarında emeklilik sonrasında bayağı ödüllendirildikleri aşikardır. Biz de zaman zaman bu konuları e, gündeme çok çok getirmişizdir. Yani o darbeler eee şeyde darbecilerin e, servetleri hususu. Yani bu konuya eee 28 Şubat'tan sonra e, dikkat edildiğini e, söyleyebilirim. Evet. Yani ne kadar e, insanı ne yani ölçüde etkin... başladı. Bu, bu IMF'de müfet şeyleri de böyle yani kararlar, şeyler özellikle kamuoyunu yönlendirme açısından e, bu şeye dikkat edildi. Çünkü herhangi bir generalin bir or e, Türk Sağlık <gülüyor> Kuvveti'nin açıklamasının dışarıdaki etkisi, kaynak giriş itibariyle, en azından o sislerin dağılması açısından bunun zamanına dikkat edildiğini söylemek mümkün. Evet, bu durumda da tabii bugünkü borsanın e Açılıştan sonraki durumuna bakacağız tabii takip edeceğiz yani, bakalım bu karar ne kadar etkilemiş. seansın ortasında olursa ki borsa dediğimiz kaç kişilik bir topluluk sesini temsil ediyor yani binlerle sayılı yani hesap sayısı borsada. E, hisse sene de alım sap, satım yapan milyonlarca vardır ama borsanın %90'ını binlerle ifade edilen oyuncu tarafından yürütülüyor. Ama bunun iki tarafı var. Işte. Bunun şeyine girersek, belgözü, isterseniz bu bir konuşma e, konusu yapalım. Yani evet. finansal liberalizasyon ve darbeler ilişkisi ve bu enformasyon yönetimi e, yani askeri vesayet rejiminin e, finans e, liberalizasyonu ile bağlantıları ne? E, ayrı bir konu yapabiliriz ama isterseniz, e, bilerseniz bu, balyoza gidelim. Evet e, balyoza gidelim. Tabii, tabii. Evet evet Çünkü, tabii. E, şimdi ben aslında ya, bu bir bizim zaman zaman sizinle 2003'ten beri yani e, balyoz planı e, e, kurgulanırken biz de programlara başlamıştık ve Ankara'yı yansıtmaya çalışıyordum elimden. Bizden geldiği kadar buradaki şeyleri. Yani Türkiye'de e, bu Baldiöz planının aktörü konumundaki, Çetin Doğan e, beyi bir analiz edelim yani Çetin Doğan nereden geliyor? E, birincisi Çetin Doğan e, 12 Mart döneminin e, İstanbul Skia'nın komutanı, Birinci Ordu komutanı, Fırat Türünün kurma eğitiminde yer alıyor, yüzbaşı, lütfesinde e, o zaman e, ve Çetin Doğan e, 2000 e, bir sanıyorum 2002'de Kair Tülin öldüğünde e, onun e, cenazesinde bir konuşma yapmıştı. Zaten o cenazeye katılanların bir kısmı da var Ben şu anda hüküm giymüştüm de. Bunu 12 Mart'ın simgesi generallerin e, yani denilebilir ki en gaddarlarından biri diyorsunuz. Siz bunu 12 Mart, ben 12 Eylül, siz 12 Mart maaşlı olarak bu kişilere ve o dönemleri tanırız. Evet ben bunu hep bunu ben pardon sözünü kestim ben bunu hep söylüyorum çünkü hala o tarihten beri şaşkınlığım devam ediyor. Bir çok konuşkan bir taksi şoförü de onun konuşmayı açması üzerine bir yerden bir yere giderken sohbet ederken bu darbeler ne olacak bu durmadan darbeler filan diyordu. İşte evet ben de 12 Mart'tan bahsettim. 12 Mart mı ne? O zaman da bir darbe mi oldu? 1971'de bir darbe mi oldu dedi. Gençten bir şofördü. O tarihten beri onun sarsıntısını yaşıyorum. Yani gerek deniz gezmiş ve arkadaşlarının asılması gerekse de pek çok insanın Mahvolmasına olmasına yol açan bir da, büyük bir darbeden bahsediyoruz işkencelerden filan ama kimse artık yeni nesiller pek bilmiyor. Evet, ee, bize bir hafıza hatırlatılmamı istiyoruz işte. <gülüyor> evet. Türün, Fahit Türün o dönemde e, onun ekibinde yürüdüğünü, Ziver Bey Köşkünün yolunu bilmez diyor e, o şeyde. E, cenazesinde e, Çetin Doğan. Çünkü Aykır'ın öldüğünde Çetin Doğan birinci orada komutanı. Ziver Bey Köşkü de Aykül... işkencehane değil mi? Ziver Bey Köşkü. Ki, Ziver Bey Köşkü anlı şanlı kontur Gerillanın CIA'nin e, el ele birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarıyla e, CIA unsurlarının, kontrgerillanın e, birlikte örgütledikleri ve bu, bunu lezbediyor e, Çetin Doğan 2003 yılındaki cenaze töreninde de diyor ki yani, e, Faik Türün diyor Ziver Bey'in yolunu bilmez halbuki Faik Türün e, yıllar sonra yani 12 Mart'tan Hasan Pular'a verdiği bir mülakatta e, Ziver Bey anlatmıştı yani, yolunu e, bil biliyormuş yani yolunu <gülüyor> bilmiyor dediği e, Faik Türün kadar ee, iyi bir insanı analiz ediyor. Bir, uzun bir konuşma yapıyor. Yani bu konuda kaynaklara şeyde ulaşmak mümkün. Ee, bu, ve e, demek ki Faik Türün'ün vefatında e, konuşma yaparken bazı planında bir yandan e, sürdürülüyormuş. E, ki buna çok ciddi bir şekilde o dönem e, beraberindeki asker arkadaşları ismini şu anda hatırlamıyorum. Yine bulunabilir e, Ziver Bey Köşkü'nün yolunu bilmediğini iddia etmesi üzerine ee, ...o dönem birlikte görev yaptıkları ve e, bu işkencelere karşı koyan bir emekli binbaşı... ...bir açıklama yapmıştı ee, ve tamamen bu e, Çetin Doğan konuşmasının e, yalan olduğunu e, ortaya koymuştu. Tabii Çetin Doğan'ın yüzbaşı rütbesiyle başlayan bu kontur gerile merkezinde yer alması... ...ki bu kontur gerile merkezinde yer alan... Ve e, burayı deşifre eden e, gazeteci e, İlhan Selçuk... Evet. Kaderin <gülüyor> e, nedir? De, yani İlhan Selçuk e, Çetin Doğan tarafından e, ziyaret edilmiştir daha sonra. Yani İlhan Selçuk'un e, Ziver Bey'i deşifre eden meşhur e, kitabı da vardır. Yani Asokriş... Yöntemi Akrostiş dedi, yöntemiyle değil, de Akrost... evet, işkence evet. çektiğini e, satır aralarında... Evet. Yani... Kullanarak İhan Selçuk o zamanlar önemli bir iş yapmıştı gerçekten herkese. Ben işkence ya altında onun veriyorum. Açıklığa Evet. Ziver Bey değil mi? Birçok evet. evet. insan daha sonra yazdı. Kaldı ki bu Ziver Bey'de Faik Türün ve ekibi e, açık açık ki oradaki birbirlerine hitap şekli e, bütbe üzerinden de bütün Celil Gürkan'ın anılarında bile rastlarsınız ki Celil Gürkan da Celil 9 içinde yer almıştır. Aynı zamanda Faik Türün e, dönemin e, Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı yani darbeyi yapan Önce 9 Mart ekibinde yer alıp sonra 12 Mart'ta birlikte yaptıkları kişiler arasında da aleyhine deliller toplamıştır bu ekibine. Yani e, Sayın Çetin Doğan'ın e, 27 Mayıs'ını bilmiyoruz ama 12 Mart'ta Faik Türün gibi e, sadisliğiyle ünü yapmış, e, kendi arkadaşlarını bile işkence yapmış e, bir komutanın e, dizinin dibinde e, olmasıyla bu darbelerle ilgili ilişkisinin başlangıcını görüyoruz. Sonra gidiyoruz Çetin Bey, e, Kor General ile Harekat Başkanı Genelkurmay'da e, ve 28 Şubat'ın Batı Çalışma Grubu, Grubu'nun kurucusu Çetin e, Doğan. Ve bunu kendisi de ki en son e, Mayıs ayında verdiği bir mülakatta Herhalde içeriden yazılı yapıldı. Ee, diyor ki yani e, biz diyor kurmasaydık e, oyuncak olurduk diyor. Yani bizzat ben kurdum diyor Batı Çalışma Grubu'nu. Şimdi bu ülkede ben hep onu e, dile getirdik. E, yani ordunun içinde insanların gizli örgüt kurma hakkı var. Ben iktidardan hoşlanmıyorum. Batı Çalışma Grubu diye bir grup oluşturuyorum. Ve bütün iktidarı... E, gözetim altına alıyorum e, ve onların hükümetin devrilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bütçe yapıyoruz buna, kaynak ayırıyoruz ve bu e, böyle bir grubun kurulması, illegal bir grubun kurulması e, meşru ve bunun başında Kur'an e, kişi olarak da onun çatısını oluşturan her şeyini yapan kişi de kendisi açıklıyor. Ben kurdum diyor e, ve bu, sonuçta diyor biz diyor bunu kurmasaydık diyor. Eee oyuncu diyor. böyle nitelendiriyor. Evet, Batı Şimdi çalışma grubu denen şey hı. ona nasıl adlandıracağım bilmiyorum. Örgüt demek lazım belki. Örgüt diyor, silahlı, zaten sıradık işleri kurduruyoruz Evet, onun da yani doğrudan doğruya bugün çevik birinde eee yargılandı. yargılandı. O şey, Batı Çalışma Grubunun içinde de yer alıyordu değil mi Çevik bir de başka bir davadan yani yargılan... Genelkurmay 2. Başkanı. Evet. Yani irade zaten Genelkurmay'ın iradesi, Kuvvet Komutanı'nın iradesi. Bu Kor Genel Rütbesini seçtiği an da e, organizasyonun yürütücüsü. Sonra da evet. hatırlarsınız yani bir gün Genelkurmaydan e, önce basın mensuplarına bir davetiye geldi. E, orada bir slide gösterisi yapıldı bine yakın falan gazeteci netameli günlerde. sonra onun altında imza olarak sanıyorum Çetin Doğan o gibi e, veren kişilerden biri de olabileceğini bir ve Batı Çalışma Grubu ismiyle o zaman tanıdık tanı, genel, çoğunluk Genelkurmay'da bir briefing var ona gitti ona bir Batı Çalışma Grubu'nun birisi oldu ona. daha sonra buna yargıçları çağırdılar Üniversiteleri çağırdılar. Önce madrasanı verildi. Neyse, onu da o gün on da bir kenara bırakalım. Yani Çetin Bey e, 22 Şubat'taki fonksiyonu da bu. Sonra gelelim. E, Çetin Bey birinci ordu e, komutanı olarak Milli Güvenlik Kurulu e, üyesi ve e, 2002 kasım seçimlerinden sonra biliyorsunuz Tayip Erdoğan yasaklıydı. Abdullah Gül Başbakan'dı. Sanırım o günlerde de bir programda, yani ben konuk olarak gelmiştim. Daha sonra 2003 şeyinden sonra da e, program yapmaya falan başladık. O, o, o günleri ondan da hatırlıyorum. Ve e, tabii e, büyük bir şey var, %34 oyla girmiş falan. E, ve ilk askeri e, şura toplantısı yapılıyor. Yani iki sefer yapılıyor. Yaz döneminde büyük toplantı, kış döneminde ikinci toplantı oluyor. Ve kış dönemi gündeminde de genelde disiplinsizlik nedeniyle e, ordudan atılmalar falan da var bu şeylerin içerisinde. Şimdi e, orada ilk şey toplantısı, yani askeri şural toplantısı, e, ben Milli Güvenlik Kurulu dedim, bu yaş toplantısı. E, bu Burada bir diyalog var. Diyalogda işte Başbakan Gül, Milli Savunma Bakanı Dejdi Gönül. Ee, itiraz ediyorlar şeye. Bir sıkıntı sıkıntı. Bunun bir başka bir soruşturmaya tabi tutulmasını, başka bir itiraz mercinin bulunmasını biz buna şah düşmek istiyoruz diyorlar. Ee, şöyle bir diyalog var. Özkök'te o genel Genelkurmay Başkanı. E, Gül diyor ki gündemi ben yapmak istiyorum askeri şura başbakan olarak yapamazsınız diyor general. Gül neden diyor yasa böyle diyor. Ondan sonra e, bunlar yargıya gidebilmeli diyor bejdi gönül. bunun üzerine Çetin Doğan tartışma alevlenmiyor. Dönüyor Abdullah sen diyor eğer niyetin diyor senin diyor 28 Şubat'ın intikamını almaksa pişman olursunuz diyor. Bunun hesabını size sorarız diyor. Şimdi Çetin Doğan konuştuktan sonra komuta akademisi hariç e, komutanlar e, 11 birden bu konuşmayı destekliyoruz diyor. Şimdi 12 Mart 1971, 28 Şubat 1997, e, işte bu toplantının yapıldığı Aralık herhalde ya da Kasım e, 2002. E, Çetin Bey e, ile hükümet arasındaki e, diyalog bu. Bu da daha sonra Balbay günlüklerine yansıdığı için çıktı. bunların kaynaklarını internete girseniz de bulunabiliyor. Baş kitapların içerisinde de var. Ben aslında malumu tekrar ilan ediyorum. Evet, bu konuda daha önce de değindik sizinle de yaptığımız programlarda. Evet, bu Mustafa Bal gazeteci Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Bal Bey'in ki ilk genç subaylar tedirgin başlığıyla manşetin de sahibiydi. Zaten darbe meseleleri de onunla ilgili tartışılıyordu. Sonradan da çok ayrıntılı günlüklerinin de yayınlandığını, daha doğrusu böyle günlükleri bulunduğunu da biliyoruz. İki tane önemli günlük var zaten bu davası ile ilgili. Birazdan da belki ona da değinebiliriz. Özden örneğin ben, günlüğü. Özden örnek günlükleri var. Ya bir de tabii şöyle e, yani o kadar fitursuzdur e, ki 2002 e, sonrasındaki yani, e, AK Parti'den tümüyle rahatsız olan e, bir yapı var. Bunun başında Türk Silahlı Kuvvetleri geliyor. Yargı bürokrasi geliyor. Yüksek öğrenim yok, geliyor. Genel olarak bürokrasi geliyor ve bütünüyle bir defansif durum var ve açıkçası yani bu Özden günlüklerine de e, yansımıştır. E, o kadar ulu orta, o kadar fikrisizce yani dökesece bu işler yapılmak düşüncesine konuşuluyoruz ki mutlaka yani e, işte genç sivil, genç rahatsızlıktan tutun da iç içe geçmiş bir yapı Ankara, İstanbul, iş dünyası yani açıkçası bu işlerden e, haberdar olan öyle geniş bir kitle var ki e, bir bunların bir e, Özellikle gazetelerin tepe yöneticileri, Ankara temsilcileri bu işleri çok iyi bilirler. Yani ben fiilen görev yapmıyordum. Uzaktan izlediğim bir dönemdi ki bize bile şeyleri düşen bir ortamdı. Yani herkes eli kudağında bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ondan sonraki gün ki biz de bunları resepsiyonları falan anlatıyordum o sırada izlediğimiz sıra radyo muhabbetimiz içerisinde bir şeyleri yani burada da hatta ikaz etmiştik benim gözlemim oydu Hilmi Özkök fonksiyonu diye de bir programımızda konumluydu evet. Hilmi Özkök çünkü hem 6 ayar çekiyor hem 3 ayar çekiyor demiş böyle bir değerlenme yaptım hatırlıyorum dolayısıyla yani Ankara'da zaten o kadar fazla darbe planı Çetin Doğan İstanbul'da seminer düzenliyor, seminer şey yapıyor. bayrak planının aynı model olarak zaten? Evet, e, hiçbir fark yok. Bayrak planının kendisinin adı da geçiyor yanılmıyorsam zaten. Evet, evet. evet. Yani ha adam şunu şöyle bir şey var. E, tür, e, Türkiye'nin e, yasal konumu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne o gün için, işte hala geçen o çizmet kanununun e, artı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, diyor ki tehdit gördüğün hususta her türlü hazırlığı yapabilirsin. İrticada tehdit. Ki Çetin Doğan'ın ilk çıkışlarında yani CD, sahte, madde ya biz görevimizi yaptık teması vardı hatırlayın. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi bana bunu görev olarak veriyor. İç hizmet kanunu da görev olarak veriyor. Hani hizmet kanunu der de ama Milli Güvenlik Siyaset Belgesi tehditlere karşı harekat planları geliştirme görevi veriyor. Diğer diyorsunuz hizmet protokolü. Şimdi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi e, sözlü yani tam şeyini e, bilmiyoruz ama itica tehdit olmaktan çıktı. Emasya protokolü kalktı bu süre içerisinde. Yani e, bütün bu e, gelişmeler içerisinde öyle bir mazi var ki hem kişiler üzerinden maziye bakmak mümkün hem de yaşadığımız olayları yani 28 Şubat'ın canlı tanıgıyız. 12 Mart'ın canlı tanıkları var. Ee, yani bu çiviklerinde işte 12 Mart'ta işkence yaptığını, kendisini işkence yaptığını söyleyen e, şimdi hatırlayacağım ama e, Mimar ve Mühendis da, da, da eski başkanı e, bunu da kendisini de belgelemiştir. Yani bu general kitlesinin mazilerine bir geçiş e, yaparak mevzuyu anlamak daha rahat da olabilir. Ve de hem bu insanların e, geçmişten bu yana ki çizgilerini hem de e, Türkiye bir vesayet, askeri vesayet rejim içerisinde e, işte darbe yapmak ve darbe yaptıktan sonra bunun hesabını vermemek e, üzere kurulu bir düzenden geliyoruz biz. Dolayısıyla... Ee, tabii burada yani gerçekten beni e, işler hocası şeylerden biri e, 12 Mart'ın Ziver Bey'inde işkence gören İlhan Selçuk daha sonra kendisini oraya tıkanlarla işbirliği yapacak konuma kadar ilerlemiş olmasıdır. Ve bence başka e, gazetesindeki gazetecilerin de başını yakmasıdır yani rol modeli olarak. Ve ee, aynı zamanda da yani kendi hayatımda e, bu dönemdeyken yani iken Çetin Doğan, Çener en uygun ve hoşnut olan bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Karşısı Bakıp Yönetim Kurulu'yu isimdiler. Evet deminki isim de e, Yavuz Önen'di Türkiye insan Hakları Vakfı. Tamam, eski tamam, başkanı tamam. Çevi, Çevik Bir işkence Timi'nin başıydı diye başıydı. De açıkça söylemişti zaten. Evet yani bu neden bahsediyoruz peki bir de onu da şey yapalım yani bir 5-7 Mart arasında 3 günlük 2003'te bir seminer plan semineri deniyor ve Çetin Doğan liderliğinde hazırlanan çarşaf, suga, oraj ve sakal eylem planlarında işte Fatih Camii'nin bombalanmasından halkın ayaklanmasını sağlamak için Türk uçaklarının düşürülmesine kadar çok çeşitli hazırlıklar olduğu belirtiliyor ve pek çok şey var ve bunlardan bir kısmını Orjinal Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan da kabul etti daha sonra da evet. sonra da yalanladı ama söz konusu plan ve senaryoların Cumhuriyeti koruma ve kollama görevinin gereği evet. olarak hazırlandığını açıkça söylemişti ama daha sonra ifadesini değiştirdi planları hazırlamadık iftiraya uğradık demişti ee, mesela Zırhlı Tümen Komutanı Metin Yavuz Yalçın'ın da bu plan semineri diye adlandırılan şeyde halka karşı acımasızca hareket etmek bizim görevimizdir. İstanbul'un üzerine çökerim şeklindeki ifadeleri var tartışılan. Bir de tabi e, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden örneğinde dava süresinde yaptığı savunmalarda balyoz bir komplo işte bir kurgu olduğunu söylüyordu en büyük arzumuz komplocuların süründüğünü görmekti. Ama e, örneğin, örneğin günlükleri de balyoza ışık tuttu. Yani Nokta dergisinde 2007'de yayınlanmıştı. Sonradan günlüklerin kendisine ait olmadığını iddia etti ve Nokta genel yayın yönetmeni Alper Görmüş hakkında da dava açtı ama kaybetti. Ve hayatında hiç günlük tutmadığını söylemişti örnek. Fakat Deniz Kuvvetleri Komutanı iken genç Bahriyelilerin çıkardığı Pusula adlı dergiyede de röportajda askeri öğrencilere mutlaka günlük tutmalarını tavsiye ettiği ortaya çıkmıştı. Yani günlük zaten Alper görmüşünde çok ayrıntılı sonradan kitaplarına da aldığı yazılarda görüyoruz ki zaten inanılmayacak kadar detaylı binlerce sayfalık bir günlük var ortada ve bunun nasıl inkar edildiğini de insan anlamakta güçlük çekiyor zaten. Zaten. Evet. Zaten şimdi yani e, bir, iki husus aslında başka konular var ama vaktimiz azalıyor galiba. Evet, bu yani, e, bu, e, bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi e, bu Çetin Doğan'ın ahim başvurusu. E, bu başvuru da ahim e, tutuklanmasının meşhurluğunu söyledi. Yani e, bu son derece önemli bir husus. Bu konuyu Orhan Kemal Cengiz, bu arkadaşımız hukukçu bir köşe yazarı defalarca gündeme getirdi bu hususu. Yani AHİM'in başvurusu bildiğim kadarıyla Tuncay Özkan üzerine bir başvuru olmuştu. Bunlar konusunda meşruluğunu doğru bulduğunu söyledi. Şimdi bir şey var, onları... Anlıyorum, başka bir zaman konuşabiliriz. Bu soruşturma, deneme hazırlama, e, hafiflikleri, e, yanlışlıkları, bunu bu çok önemli bir konu konu, e, ayrı bir tartışma konusu programa ama benim e, mesela gerekli kararda da bekliyoruz... Neden tanık dinleme e, şeyini? E, isteklerini yerine getirmediğine dair e, husus son derece önemli. Bütünüyle bu gerekçeli kararlar son derece önemli teknik açıdan ama esası değiştirmiyor. Yalnız ben e, bir noktaya çok e, önem Bir tanesi şimdi bütün bu balyoz benzeri davaların mağdur için AK Parti hükümeti. Başbakan, bakanlar, vekiller. Mevcudur. Yani mevcudur. Şimdi balyoz ve diğerleri bunlar hükümet ederken cereyan eden olaylar yani kendi bürokratlarını Yapmaya teşebbüs ettikleri darbelerden e, hiç maddeler olmadı? Elbette haberleri var. Ama bu süreçte neler yaşadılar? Hiç konuşmuyorlar. Bir kez Bülent Arış dedi ki biz neler neler yaşadık? İşte ağzımızı açmadık, yutkunduk, kan içtik, Neden kızıldık şerbeti içtik gibi bir şeyler söylüyor. Evet. Onun dışında şimdi siz hükümetin başlısınız. Bunlarla temas ediyorsunuz Mka'da yaşta günlük hayatın hafif içinde bir yıl olay yaşanıyor dedi <gülüyor> biraz önce yaştaki konuşmaya aktarıyorum şimdi e, artı emniyet örgütü zaten bu istihbarat dinlemelerin savaşı adde çıktı bunları ortaya da e, bu konuda farkındaysanız e, yani arı için şeyi dışında bir tane, yani mesela şöyle bir şey yaşadık. Şu oldu, şu biyolog geçti. Mesela Güle bile sorulmadı Rejdi Gönül'e. 2002 işte aralık yaşı, yaşta size Çetin Doğan böyle bir şey söyledi mi diye gazeteciler de sormadı. E, oradan da bir şey gelmedi. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. yani bundan, Bu davanın e, mazide bağlantıları var. Türkiye'nin yakın tarihinin iç e, içe geçmiş e, karanlık koridorlarının, galerilerinin e, bir odası da balyozdur. Bir, önemli bir bölümde balyoz e, meseleyin ve başka e, şeyler. Ama bu konuda e, açıkçası e, Türkiye'de yargı sistemi vesaire oradaki e, yani sadece şununla bağlayayım e, Türkiye bu konulara e, girdiğinde Yargı üst kademesi tamamen farklı bir pozisyondaydı. Bu davaların sürme aşamasında da e, ve sonunda ortaya çıktı ki e, hükümetle başka bir e, dini grup arasında, kendine bir toplum ve bir cemaat arasında iki alanda büyük bir çatışma vardı. Bunlardan bir tanesi e, bu tür yargılar, davalar üzerinden cerran etti ki KCK ve sonunda MİT müsteşarının da içine, e, içine alacak başbakanı dahi almayı göze alan bir atağın son anda e, ortadan kalktıktan sonraki süreçte bu davalar sonuçlanıyor. Diğeri de Kürt sorunla ilişkin yaklaşımda Bu iki alan dışarıda da İsrail meselesi. Hala bu çatışmanın e, böyle herkes karasolarına çekilmiş görünse de bu meselelere bakarken e, bu çatışmayı da e, göz önünde bulundurmakta e, fayda var. Ancak e, yani bütünüyle bu e, ortam bir anayasa, e, yeni bir anayasanın gerçekleşmediği, Türkiye'de bir hukuk reformun yapılmadığı ortamda soruşturmalar artı e, danameler hazırlandı, mahkemeler e, sonuçlandı ve devam ediyor. Bu e, iklimi de göz önünde bulunarak bakmak e, lazım. Balyoz'a daha devam edeceğiz sanıyorum. Evet, evet. Önceki çok... haftada AK Parti kongresi var hepsini bir arada değerlendirmeye devam değerlendirme. edeceğiz. evet edebiliriz yani tarihi bir dava olduğuna hiç şüphe yok ve esas itibariyle e, bayağı da e, şimdiye kadar ilk defa bir darbe teşebbüsü e, yargılanmış ve hükme bağlanmış oldu Türkiye'de Halep Aydemir ve Fethi Gürcen evet onlar evet doğru onlar da vardı e, bu tabi çok e, bir dönüm noktası yani pek çok eleştirilecek ve eksik bırakılmış noktaları yani sadece bir, e, seminere bile katılmamış adı geçen e, bir kağıt parçası üzerine adı yazılmış olan kişilerin bile hüküm giydiği gibi bazı e, önemli hataları da barındırmasına rağmen e, karar e, çok önemli bir dönüm noktasını da işaret ediyor gibi geliyor yani Türkiye e... Darbeler tarihinin en önemli davası. Zaten bizim bundan başka yani Gürcan Aydemir gibi kişisel nedenlerle darbe yapmaya kalkmış olan yani biraz da 9 maçılar yargılanmıştır belli bir ölçü içerisinde de ama Topyekün bir darbe teşebbüsü ilk defa yargılandı. Bu anlamda son derece önemli gerçekten şey. Ama yani sivilleşme e, ve darbelerin yargılanması bile tek başına e, son derece önemli olmasına karşı demokratikleşme için yetmiyor. Onun için başka şu anda biz hala omurgasını darbecilerin yaptığı bir anayasa üzerinde oturuyoruz. Yeni bir anayasa yapmış değiliz. Ve o anayasa sistem o omurganın değiştirilmediği ortamda e, pek çok şey yapıldı. yani e, bu konu uzun e, yani isterseniz evet, e, bu, bu, bunun hukuk reformuyla e, tamamlanması gerektiği e, aksi takdirde hiçbir şekilde yani bu, düzeltilemeyeceği aşikar görünüyor aşikar yani e, ama e, daha çok konuşulacak ama şu var ki e, bu kadar e, fütursuzca hareket etmenin e, yani ben o zaman e, programlarımıza başladığımız dönemde ee, işte sabah trafiğindeken derbi düşünüyorlar bu adamlar e, diyordum. E, o kadar şeydi e, işte ne bileyim ticaret odalarının e, salonlarında, sanayi odalarında, e, her yerde, işte otellerde, e, işte artık bugün de değil, yarın da değil, ülgenin en geç e, bu iş gerçekleşir diyen e, bir e, tıple bugün bunun şeyini ödüyor. Tabi bunun pek çok şey var. Meczi ayak son derece önemli. Ee, konuşmaya deva, devam edeceğiz. Devam da. edeceğiz. Peki çok teşekkürler Ali, Bey. Çok teşekkür Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık kastı. Bird bir caz standardı Theodore Fats Navarro, Navarro diye biliniyor ve Amerikan ve dünya caz dünyasının en tanınmış sevilen trompetçilerinden biri bebop tarzının da cazda doğaçlamanın da 1940'larda başlayan bu akımında en önemli öncülerinden biri. Ve ilk modern caz trompetçilerinden biri sayılıyor dünyanın kısa bir kariyeri içinde. Pek çok insanı da etkilemiş olduğu da biliniyor. Başta Clifford Brown olmak üzere onun doğum günüydü. 24 Eylül 1923'te doğmuştu Fats Navarro. Ve 1950'de son derece genç yaşta hayata veda etmiş... Mühim bir müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk. Günaydın Feth. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Bu büyük balyoz darbe planı davasından tarihi kararlar çıkmasından bahsettik. Emekli generaller Doğan Özden ve Fırtına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdılar. Cezalar sonra 20'şer yıla indirildi. Ve e, e, yaklaşık 3 yıldır devam ediyordu balya darbe planı davası ve 34 kişinin de beraat ettiğinden bahsedilmekte. Tutuklama kararları da vardı e, ve teslim olan e, emekli generallerin de olduğu haberleri gelmişti gün içerisinde de. Geçtiğimiz gün içerisinde de. Evet Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini yani şey, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek zorlama e, kast ediyor. Cebir kullanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırlar ayrıca terörle mücadele kanununun 5. maddesi uyarınca yarı oranında artırılması gerektiğini fakat ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis olduğu e, sebebiyle bunun ile mümkün olmadığını da belirtmiş. Ayrıca da 18 ila 13 yıl arasında değişen cezalara da çarptırıldı. Milli Çağ Hareket Partisi Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan, Emekli Kor General Ergin Saygun, Eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Emekli Kor General Şükrü Sarıışık, Emekli Kor General Necat Bek, Emekli Kor Amiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, Emekli Tuğgeneral Suha Tanyeri, Emekli Albay Cemal Temizöz, Kor Amiral Abdullah Can Erenoğlu, Emekli Kor Amiral Kadir Sadıç, Emekli Orgeneral Bilgin Balanlı ve Emekli Kor Amiral Deniz Cora'nın da aralarında bulunduğu 78 sana 18 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca Emekli Albay Dursun Çiçek ve Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 214 tutuklu sanıksa 16 yıl hapis cezası almış durumda. Evet sanıklardan Bulut Ömer Mirmiroğlu'nun da aynı suça ilişkin 18 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme Mirmiroğlu'nun cezasını yargılama sürecinde olumlu tutum ve davranışlarını göz önüne, alınar, alın, göz önüne alınarak eski Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca 15 yıl hapse indirmiş mahkeme. Bazı sanıklar çok küçük. Bazı sanıklar çok küçük bir bölümü için duruşmalardaki iyi hallerini göz önüne aldığına belirtilmekte haberler içerisinde. 22 kişinin cezası bu halden ötürü 13 yıl 4 aya düşürüldüğünden bahsedilmekte. Çetin Doğan adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış zulmün temeli olmuştur demiş. Bu ülkeye 50 yıl hizmet ettim. Çok sayıda madalyam var ancak bugün aldığım madalya bunların arasında en değerli olanıdır demiş. Avukatlar adına açıklama yapan Hüseyin Ersoy'de hukuk katliamı yapıldığını ileri sürmüş. baya gergin anlar da yaşandığı belirtiliyor. Mahkeme heyetine yani tarihi kararının ilk hükmü 36 sana berat ama arkasından gelen ağırlaştırılmış müebbet cezaları bir anda salondan feryatların yükselmesine neden oldu diyor Dicle Baştürk taraf gazetesinden okuyalım. E, mahkeme heyetine Allah belanızı versin diye bağırmış sanık yakınları ve salondaki muhabirlere de pet şişe fırlatmak istemişler ama jandarma engellemiş. E, bunu bir arkadaşımıza sordum organik pazarda. Ne diyorsun diye sanık yakınlarının salondaki muhabirlere pet şişe apırlatmak istediğini niye hakimlere atmayı düşünmemişler, kararı gazeteciler mi, muhabirler mi vermiş diye bir yorum yaptı. Ona da zaten onlara da sözel saldırıda bulunulduğundan da bahsedilmekte. Evet ama ben pet şişe sormuştum sadece. Türk bayraklarını çıkaran izleyiciler de sanıklarla birlikte hazır geçip İstiklal Marşı okumuşlar. Bir sanık yakını duruşma salonunun kapısında ağlamak krizi geçirmiş. Sanıkların son tepkisi ise Genelkurmay Başkanlığına. Burada bizi hapse atıyorlar. Onlar koltuklarında oturuyorlar. Yazıklar olsun. Yani tarihi bir davanın ilk aşaması böylece tamamlandı diyordu haberde. Tutuksuz sanıklardan 6 tutuksuz, tutuksuz sanık hakkında tutuklama kararı verilmiş. Bunlardan emekli albay ee, öğretmen Berna Dönmez karar açıklanmadan önce duruşma salonundan ayrılmış. Kendi kimliğini vererek aldığı sanık kartını da iade etmemiş. Böyle bir durum var. Evet eski genel kurmay başkanı Emekli Gen. Özkök'ün de bazı açıklamaları vardı. Balyoz davasındaki kararla karara ilişkin. Ben hukukçu değilim. Verilen cezalar çoktu. Azdı gibi bir yorum yapmam anlamlı değil. Ben rütbelere göre daha kat. ...daha kademeli, daha yaygın bir dağılım olabilir diye düşünüyordum. Hepsinin aynı aralığa 15-20 yıl ceza aralığına sokulduğu anlaşılıyor demiş Fikret Bila'ya verdiği, Fikret Bila'ya yaptığı röportajda. Aynı zamanda hukukçular balyoz kararlarının Ergenekon için de emsal niteliğinde olduğu görüşünde oldukları da taraf gazetesinde belirtilmekte. Emekli Başsavcı Reşat Petek iki davanın ortak yanları var. Bu kararlar birbirine örnek teşkil edecek nitelikte olduğundan bahsediliyor bugünkü Taraf Gazetesi içerisinde. Evet. Balyoz davası Türkiye'nin Nürnbergi diye yazmış Cengiz Çandar'da Radikal Gazetesi'nde. Ve yani bundan böyle vatanı kurtarma gerekçesi ve bahanesiyle askeri darbe hesapları güden. Silahlı kuvvetler mensuplarının önünde bir emsal, caydırıcı emsal olarak yerli yerinde kalacak balyoz davası. Tarihe geçecek olan tartışması siyasi yönüyle ilgili ama yürütülüş tarzı ve hukuki sonuçlarına bakıldığında adaletin yerine getirildiğine ilişkin atılmaz, ya atılmamış kuşkular da var diyor. Ve öne sürülen hukuk ihlallerine sağlam karşılık bulunmazsa balyoz kararları hukuken ve adalet açısından yaralı olacaktır da diyor. Bununla birlikte bitirmiş Çandaş. Şu esası asla unutmamak gerek. Türkiye'de darbecilik ve darbeciler 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden bu yana var oldu. Biraz önce Ali Bilge'nin de hatırlattığı gibi 12 Mart askeri müdahalesi 12 Eylül askeri darbesi ve 28 Şubat 1997 postmodern darbesiyle birlikte devlet yapısının içine öylesine entegre olmuşlardır ki Türkiye'de rejimin adını demokrasiden ziyade askeri vesayet rejimi koymak daha doğru diye. Hatta işte bu şeyde tütün deposundaki sergide yaptığımız konuşmalarda da, benim de vurgulamak istediğim noktalardan bir tanesi buydu yani komşu konuşmacının başlığını da çalarak darbeler parantezinde bir tarih şeklindeki bir şey 60'larda genç olmanın kendi konuşmama da uyarlayarak darbeler parantezinde deyip bütün ömrü genç olmak sonra ...olgun çağını yaşamak... ...daha sonra kartak kaçmak... ...daha sonra da düpedüz... ...moruk olmak... ...bütün bunlar darbeler parantezleri arasında yaşanmış... ...bir ömrü de ifade ediyor... ...onu da anlatmaya çalışmıştım... ...yani... ...muhakkak... ...askeri vesayet rejiminden... ...demokrasiye geçme bakımından... ...otomatik bir güvence sağlamıyor... ...tabii bu ağır cezalar... ...ama... Reformlarla muhakkak surette anayasa değişimi ve diğer e, hukuk sisteminde kuvvetli reformlar yapılması gerektiği şart. E, manifestom köşesinde Uğur Uğur'da dün Dinle Balyoz konuşuyor başlıklı yazısında. Yani şeyi özellikle... E, Velev ki hepimiz kandırılmış olalım. İddia edilen belgelerin hepsi sahte. Sonradan iPad'le falan üretilmiş olsun. Sadece söz konusu plan semineri bile delil kabul edilse yapılan baştan aşağı suçtur. Hem de Çetin Doğan ve arkadaşlarına bu cezanın verilmesine yetecek kadar büyük bir suçtur diyor. Ve çünkü özellikle balyo cd'leri 2000 geldiğinde taraf gazetesine 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu'da düzenlenen plan seminerinin ses kayıtlarını dinlediği zaman belki de dinleyen tek kişi de benim baştan sona diyor bu kadar sıkıcı bir metni fakat şeyi söylüyor yani burada bir seminer değil iç tehdit mesela olduğunu Yunanistan meselesi talih bir meseledir ve evvela demokratik cumhuriyetin laik cumhuriyetin korunması ve kollanması ve arkasından da işte mesela şey konuşmaları var toplumsal olaylarda polisin kontrol edilmesi 4000 polisi böyle bir durumda kontrol altına alma imkanı var diyen bir ikinci komutan adı belirsiz var emasya görevlerindeki hiyerarşik diziyi kullanamayacağız diye şeyden bir komutan var ve Çetin Doğan mesela e, ya bir albay memiş 23. piyade alay komutanı gözaltına alınan ve tutuklananlar başlangıçta Üsküdar bölgesinde Burhan Felek spor tesislerinde Ümraniye'de Netaş misafirhanesinde Kadıköy'de Fenerbahçe stadyumunda toplanacak. Bilhane sorgulanmak üzere Ümraniye cezaevine götürülecek jandarma ve polis sorgulama timleri vasıtasıyla sorgulanacaktır diyor. Çetin Doğan bu arada araya girip soruyor. Kadıköy İmam Hatip Lisesi Müdürü onları almıyor musun diyor. Normalde o da alınacak komutanım. Üsküdar ve Ümraniye'de olduğu gibi diyor. Ben onun ismini tam olarak alamadığım için buraya yazmadım demiş. Ve sonuç olarak mesela Kor General Şükrü Sarı Işık'ta 5. Kolordu komutanı İsrail örneğinde olduğu gibi kesin ve süratli ve sert tedbirler alınmazsa ülke geneline irticai olaylar yayılabilir kurtuluş savaşından sonra olduğu gibi gerekli tedbirler alınmalı ve irtica sempatizanları da asimile edilmelidir diyor ve adı bilinmeyen bir komutan da şey diyor İrticai tablonun karşısında %80'e yakın bir rakam var ve bunları 12 Eylül öncesinde ülke yangın yerine dönmüş her gün 50 insan ölüyordu bir anda bunları bastırabiliriz şimdi çok daha kolay fazla uğraşa gerek yok demiş yani burada aslında bu konuşmaların doğrudan doğruya ciddi bir suç teşkil ettiği konusunda herhalde bunun bu konuda inkar etmenin herhalde kolay olmayacağını söylemek mümkün evet, olabilir. Evet, davanın son aşamalarından yani karar aşamasını takip edemeyen dinleyicilerimiz için bugün Radikal Gazetesi'nde Murat Yetkin'in balyoz davasının matematiği adlı yazısını önerebiliriz. Burada hem bir son davadan iki gün önce yaşananlardan itibaren son güne kadar yani şu içinde bulunduğumuz güne kadar ortaya çıkan belirli olayları ve önemli olaylar belirtilmekte. Ve ondan sonra da e, çeşitli tepkiler dile getirilmekte. Bu konuda da e, Radikal Gazetesi'nde e, Murat Yetkin'in yazısına bakılabilir. Evet. Balyoz ve diğer bu davalar meselesini konuşmaya devam edeceğimiz tabidir. Şimdi programı e, bitiriyoruz birazdan canlı olarak Woody Guthrie 100 yaşında programını Mahir Ilgaz'la birlikte sunacağız. <Gülüyor> Hepinize günaydın. Günaydın.